Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline. Men yehdi'illah fela mudille ve fe men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şirikele. ve abduhu ve ba'd hadis ve ve şerrar umuri muttasatuhâ ve kullu bir bid'a ve kulle bid'atin dalâle bid ve kullu dalâletin fînâr İbanetu Suğra kitabında müellifin bahsettiği bid'atlerden devam ediyoruz. 531. madde mescitlerde takbir yapmak bid'atlerdendir. El-Eseri teşbibül da şöyle demiştir. Allah Teala'yı anmaya dair coşkuyla okunan şiire takbir denir. Onlar bu şiirleri nameli nameli okurken coşkuya gelirler, dans ederler ve toz kaldırırlar. Sanki onlara bu sebeple muhabbira, yani takbirciler, toz kaldırır, toz kaldıranlar denilmiştir. Tabi eskiden mescitlerde toprak olurdu zemin. Ee, bu yüzden yani orada tepinmeleri, dans etmeleri sebebiyle kalkan toz gabere, toz demek. Dolayısıyla takbir toz kaldırma manasına geliyor. Ee, Takbir yine İbn-i el istikamede e, açıkladığına göre değnekle vurmak demektir. Gabbera toz kaldırdı demektir. Bu şarkının namesi eşliğinde kullanılan aletlerden biridir demiştir. Yine Mecmûl Feteva'da şöyle der. dernek değnekle herhangi bir deriye vurmaktır. Yani kudüm dedikleri veya davul dedikleri e, çalgılar kastediliyor. Yine tabir nameli insan sezidir. Bazen insan sesine ilave olarak bir el diğerine vurulur ya da bir değnekle uyluğa veya herhangi bir deriye vurulur ya da elle defe veya Hristiyanların çanı gibi bir davula vurulur ya da Yahudilerin borazanı gibi bir boruya üflenir. Bunu din ve Allah'a yaklaşma adına yapan kimsenin sapıklığında ve cahilliğinde şüphe yoktur. Bunu zevk ve eğlence için yapana gelince dört imamın mezhebi eğlence aletlerinin tümünün haram olduğu yönündedir. Yine şöyle demiştir. Bil ki fazileti bildirilen ilk üç nesilde, ne Hicaz'da, ne Şam'da, ne Yemen'de, ne Mısır'da, ne Maghrib'de, ne Irak'ta, ne de Horasan'da, dindar, salih, zahit ve abid kimselerden hiçbiri ne defle, ne elle, ne değnekle ıslık ve alkış benzeri bir şey için bir araya geliyor değildi. Bu ancak ikinci yüzyılın sonlarında uyduruldu. İmamlar bunu gördüklerinde buna karşı çıktılar. Şafii şöyle demiştir. Bağdat'ta arkamda zındıkların uydurduğu bir şeyi bıraktım. Onlar takbir diyorlar ve onunla insanları Kur'an'dan alıkoyuyorlardı. Yezid bin Harun fasıktan başkası takbiri yapmaz. Takbir ne zaman vardı ki demiştir. İmam Ahmet de kendisine takbir hakkında sorumuz üzerine çirkin görüyorum sonradan ortaya atılmıştır demiş. Onlarla beraber oturalım mı dediklerinde de hayır diye cevap vermiştir. Aynı şekilde diğer din imamlarda takbiri kerih görmüştür. Yani bu sufilerin bu e, kudüm olabilir, def olabilir. Bunlar eşliğinde ilahiler söylemeleri, Allah Azze ve Celle'yi e, öven ilahiler söylemeleri. Bunun eşliğinde e, işte cezbeye gelmeleri, bunu bir gelenek haline getirmeleri. Bu sonradan çıkmış bidatlerdendir. E, 532. madde kadınların serçlere yani eğerlere binmesi. Demiş müellif, e, serç bineğin semeridir. Oğlu Sürüç gelir. Ona kadınların haricinde yalnız erkekler biner. Bu sebeple Selef kadınların secde binmesini kerih görmüştür. Ee, İbn-i Ebi Şeyben de kadınların secde binmesi hakkında bir bab diye bir bölüm açmış. Ve Etta Hak bin Müzaym Rahim olan kadınların secde binmesini kerih gördüğünü Rivayet etmiştir. Asım'dan da şöyle dedi rivayet edilmiştir. Adamın bineğine kadının binmesini, kadının bineğine de adamın binmesini kerek görüyorlardı. Yani Selef'te e, bu nakiller zikredilmiştir. Allah Resulü ve Vesselam'da bu konuda bir e, yasak yok yani e, bineklere binme konusunda. Dolayısıyla günümüzde mesela e, arabaya binme kadınların araba kullanması söz konusu ediliyor. Yani bu erkeklere benzemek midir, değil midir diye. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan kıyamet ahvalini bildiren hadislerin lafzından birinde e, bazı nüshalarda yanlışlıkla e, yani kadınların şeye binmesi, yani yerlere binmesi meselesinde ker rical diye geçmiş. Aslı kerrihal o kelimenin. Yani mahfuz metni kerrihaldir. Yani devenin semeri demek rihal. Devenin semeri gibi serçlere binerler kadınlar. O ker-rical, erkekler gibi semerlere binerler diye rivayet edildiği için o yanlış bir rivayet, hatalı rivayet. Yani mahfuz metni kerrihaldir. rihaldir Develerin semerleri gibi bine şeylere, sürücülara yani semerlere binerler diye geliyor hadiste. Burada mutlak olarak yasaklama söz konusu değil ama ahir zamanda kadınların da böyle semerlere binmeyi adet edineceğine yani bineklere, erkeklerin bindiği gibi alet adet edineceklerine bir işaret vardır bu hadiste. Mutlak bir yasaklık söz konusu değil ama bir e, mekruhluk var. Şayet o ker-rical lafzıyla olsaydı erkeklere benzemek hadisin merfu lafzında gelmiş olurdu. Bu yüzden bazı alimler kerik görmüşler. Yani bunu haram olarak değerlendirmişlerdir. Yani erkekler gibi semerlere binerler diye tercüme edilir e, o zaman. Fakat dediğimiz gibi mahfuz metni ker-rihal'dir. Yani deve semerleri gibi semerlere binerler. Yani e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben yine yanlış hatırlayacağım onu da. Kureyş'in kadınları mı? Ensar'ın kadınları diyor değil mi? E, deveye binen kadınların en hayırları ensar'ın kadınlarıdır. Kureyş'in kadınlarıdır mı? E, Kureyş'in kadınlarıdır. Böyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani kadının deveye, ata, buna benzer bineklere binmesini yasaklayan bir hadis vardı olmadığı gibi böyle de takriri bir onay gelmiştir. Fakat günümüzdeki arabalara gelince bu arabalar meselesinde mesela Suud'da e, haramlığına dair fetva verilmiştir. Bunun sebebi de çeşitli fitnelere yol açmasıdır. Yoksa aslı itibariyle yani kadının araba sürmesine haram denemez. Nedir bu fitneler? Mesela kadınların e, sefer mesafesini yanında mahremi olmadan gitmesi veya yolda belde herhangi bir yerde e, araba arızalandığında işte eee zor durumda kalması, çeşitli tehlikeleri göz önüne alınmış. Mesela kadın neden arabaya biner? Uzak mesafeye gitmek için arabaya biner. Yani kadının sefer mesafesi, yani e, İslam'da sefer mesafesi en fazla e, 1-8 kilometre, 2 kilometre civarı. Kadın 2 kilometrelik bir alanda yürüyerek rahatlıkla işini görür, gider gelir. Bine binmesi ancak Sefere çıkması için söz konsoludur. Yanında mahremi olmadan çıkarsa ancak bunun haramlığından bahsedilebilir. Yoksa mücerret olarak araba kullanmasına haram demeye kitap ve sünnetten açık bir nas yoktur. Sadece işte seleften bazıları bunda erkeğe benzeme söz konusu olabileceği telkesiyle çirkin görmüşlerdir. Dolayısıyla yine müellifin bu meseleyi bidatler babında zikretmesinde yine tekmek bir hata vardır. Yani buna belki muhtes, kelime manası itibariyle muhtes denilebilir. Yani sonradan çıkma, önceden yoktu da sonradan çıktı kadınların e, semerlere binmesi. Bu manada muhtes denilebilir ama e, ıslahi manada bidat denmesi için bunun Allah Allah'a yakınlaşma adına yapılması, ibadet maksadıyla yapılması gerekir ki öyle bir bidat diyebilesin. Burada sadece e, mekruhluğundan veya haramlığından bahsedilebilir fakat bunu da ıspaz e, edecek bir nas söz konusu değil. Adamların kaplanların sercilerine binmesi, bu da yine yasaklar kapsamında ele alınması gerekir. Kaplan derilerinden semerlere binme, binmesi. Bu konuda e, Muaviye radıyallahu anh göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asamdan bir toplu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kaplanların derilerine binmeyi yasakladığını biliyor musunuz diye sordu Muaviye. Onlar da evet dediler. Bunu Ahmet Ebu Davud İbni Ebi Şeybe rivayet etmişlerdir. Altından ve gümüşten kaplar edinmek, ipek ve dibaç giymek de bidatlerdendir. Dibaç da ipeğin bir türü. Ee, bu bu da bidat değil, yasaklardan ancak zikredilebilir. Bukhar ve Müslim'in Hüzeyfe Radyalan'ta rivayetinde ipek ve dibaç giymeyin, altında gümüş kaplarını içmeyin, altında gümüş tabaktan yemeyin. Zira bunlar dünyada onlarındır, yani kafirlerindir. Evet, kabirlerin üzerine bina yapmak, onları kireçlemek, kabirleri ziyaret etmek için yolculuğa çıkmak da bidatlerdendir. Müslüm'ün Cabir Radyalan'ta rivayetine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam, kabrin kireçlenmesini, üzerine oturulmasını ve üzerine bina yapılmasını yasaklamıştır. Kabirlerde sünnet olan yerden sadece balık sırtı gibi bir karış kadar yüksek olması, yani toprakla balık sırtı gibi yapılması, belki e, yeri belli olsun diye taş gibi bir işaret konması fazla bir şey yapılmamasıdır. Üzerine işte mermerden veya başka şekilde e, yükseltmeler yapmak, bunlar yasaklanmış şeylerdir. Bukhar ve Müslim'in yine Ebu Hureyre Radyalama'ta rivayetinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam, eğerler ancak üç mescit için bağlanır, yani ancak üç mescit için, Yolculuk hazırlığı yapılarak yolculuğa çıkılabilir. Bunlar da benim şu mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Burada bu üç mescidin tahsis edilmesinin sebebi şudur. Yani bu üç mescitte kılınan bir namaz, başka mescidlerde kılınan namazdan kat kat fazladır. Kimisi 500, kimisi bin diye yani dereceleri bildirilmiştir bu üç mescid için. Dolayısıyla bir kimse bu mescitlere niçin gider? Orada kılınan bir namazın başka herhangi bir yerde kılınan namazdan 500 kat, bin kat daha fazla, 10.000 bin kat daha fazla olduğu belirtildiği için. Bu maksatla ancak yolculuk yapılabilir. Bu üç mescide. Başka bir mescide, başka bir herhangi dini mekana dini bir yolculuk yapılamaz. Bu hadiste bu vardır. Yine itikafa da ancak sadece bu üç mescitte girilebildiği içindir bu. Yani başka mescitlerde itikaf olmaz. Sadece bu üç mescitte itikaf olur. i̇bn Mesud Mesud ve Huzeyfe radiyallarının birlikte rivayet ettikleri hadiste geldi üzere. Dolayısıyla bazen şöyle bir şey yapılıyor. Mesela kişi bulunduğu mahallede, Sünnet üzere namaz kılınan bir yer yok, mescit yok. Ne yapıyor? Farklı bir mahalleye, dolayısıyla yolculuk mesafesi de içeren bir yere gidiyor. Salihlerin bulunduğu, sünnete göre namaz kılan kimselerin bulunduğu bir yere gidiyor. Bu, bu yasan kapsamında değildir. Çünkü burada kastedilen yasak herhangi bir mekana fazilet atfetmekle alakalı. Mesela e, hacı bayramda kılınan namazın, diyelim herhangi bir mahalle mescinde kılınan namazdan daha fazletli olduğuna inanarak oraya giderse o o mekana özel bir fazlet atletmiş olur. Kur'an ve sünnetten bir nas olmadığı halde veya Bursa'dakiler Emir Sultan Camii'nde namaz kılmanın daha fazletli olduğuna inanırlar veya Ulu caminin veya herhangi bir özellikle kabirlerine nispet edilen camilerin böyle inanışlar bidattır. Yani bu hadisin kapsamında olan, yasağın kapsamında olan şey Bununla alakalıdır. Yoksa bulunduğu yerde, mesela adam cuma namazı kılamıyor, farz eda etmek için e, sünnet üzere namazın icra edildiği bir yere gidiyor. Orada cemaatle namazı kılabilmek için, farz olanı eda edebilmek için. Bu, bu yasağın kapsamıyla alakası yoktur. İbn-i Teymiye, er-reddualel ahnâide şöyle demiştir. ehl sünnet demiştir ki, bunun sebebi nebilerin ve salihlerin kabirlerine yolculuk etmenin bidat oluşudur. Bunu sahabeden ve tabinden hiç kimse yapmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmemiştir. Müslümanların imamlarından hiçbiri bunu güzel görmemiştir. Kim bunun ibadet olduğuna itikad eder ve bunu yaparsa o kimse sünnete ve imamların icmana muhalefet etmiştir. Bu Ebu Abdullah bin Battan'ın İbanet-i Suğra eserinde sünnete muhalif bidatlar arasında zikrettiği hususlardandır. Yani bu kitaba e, işaret ediyor İmteymiye. Yine dedi ki, İbn-i gelince o bunu içerisinde Ehl-i Sünnet'in görüşlerinin büyük kısmını ve sünnete muhalif olan bidatleri zikretti. İbanet-i Suğra eserinde kabirler üzerine bina yapmak, kabirleri kireçlemek, kabirleri ziyaret için yolculuk etmek diyerek söz konusu etmiştir. Görüldüğü gibi o bunu genel bir ifadeyle zikretmiştir. Onun kabirleri ziyaret için yolculuk etmek sözü ona göre bunun yani kabirleri ziyaret etmenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, eğerler ancak üç mescit için bağlanır buyruğunun kapsamına girdiğini göstermektedir. Tıpkı mescitleri kireçlemenin, onun kabirlerin kireçlemeyi yasaklanması kapsamında olduğu gibi. Evet, yani İbn-i Teymiye böylelikle kendinden bir iki asır önce yaşamış olan i̇bn Battaya bu meseleyi atfediyor. Yani kabirlere, yolculuğa karşı çıkan ilk kişi İbn-i Teymiye değildir. Ondan önce de imamlar hatta e, Ebu Cumail Ensari'nin rivayetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh bir e, mescide gitmek istiyor uzak bir yere bir ziyarete. Sahabe diyor ki sen seninle daha önce karşılaşsaydım oraya gitmezdin. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu hadisini söylüyor. Yani üç mescid için ancak yolculuk yapılır. O Tur mescidine gidiyordu. Tur çünkü e, mübarek sayılan yerlerdendi. Tur vadisi. E, mübarek sayılan yerlerden Ebu Uyreyr Radyalant da e, bu düşünceyle oraya gidiyor. Fakat bu sahabe, bu hadise işitmiş olan sahabe onu bundan engelliyor. Bunun gibi yani ta sahabe döneminde başlamıştır böyle bir şeye karşı çıkmak. Sonraki alimlerde de dile getirmişlerdir. Ama ihale İbn-i kalmıştır veya Muhammed bin Abdullah Haba kalmıştır. Kabirleri e, yükseltmeye, bina yapmaya türbe yapmaya yani karşı çıkmak veya kabirlere yolculuğu bir ibadet sayma meselesine karşı çıkmak, bunun bidat olduğunu söylemek sanki vahabilik gibi algılanır olmuştur. Halbuki dört mezhebin dördünde de bu haramdır kabirlere türbe yapmak. Bunu hem de i̇bn Hacer el-Haythemi gibi Sufi meşrepli, şafi alimlerinden Sufi meşrepli birisi Ezzevacir aniktirafil kebayr yani büyük günahlara dair topladığı iki ciltlik Eserinde e, kabirler üzerine bina yapmak, türbe yapmak diye büyük günahlardan sayıyor ve bu konuda da dört imamında yani dört mezhebinde ittifakı zikrediliyor. Ölümü büyüksemek, ölüm başa geldiğinde elbiseleri yırtmak, kapıları karalamak, kâkülleri kısaltmak, definden sonra ölünün kapısının önünde oturmak, ölünün ailesinin kendilerine gelenler için yemek yapması... İnsanların onların yanında gecelemeleri de bidatlerdendir. Bu konuyu da bizden olmayanlar kitapların kitabında e, şerh ederken ayrıntılı rivayetleri e, zikretmek suretiyle işlemiştik. Ahmet ve İbn-i Mace'nin Cerir bin Abdillah'tan rivayetine göre şöyle demiştir radıyallahu anh, Biz ölünün ailesinin yanında toplanmayı ve defninden sonra yemek yapmayı niyahadan yani ölü üzerine ağıt yakmaktan sayardık. Ağıt itli niyaha yapanlara lanet vardı olmuştur. Ona işaret ediyor. Bu sayrı yani İbn-i tahkikini yapan misbah kitabında Zevaidin çıkaran bu sayrı isnadın sayı olduğunu söylemiştir. buhari sayında şöyle demiştir. Ölü için yaz kapsamında mekru olanlar, çirkin olanlar babı. Ömer Radyalan bırak onları nak ve laklaka olmadığı sürece Ebu Süleyman'a alasınlar demiştir. Nak başa toprak saçmak, laklaka bağırmaktır. Kevseç Ahmet'e sorduğu sorulardan oluşan mesalinde şöyle demiştir. Ölünün ailesinin yemek vermesi ve ölünün ailesinin yanında gecelemek mekruh mudur diye sordum. Ölünün ailesi yemek verebilir fakat başlarına düğün yemeği gibi toplanılmaz. Ölünün ailesinin yanında gecelemeyi de kerih görüyorum diye cevap verdi. İshak bin Rahüye de dediği gibidir dedi. Yani o da buna katıldı. El-Hevadisi vel Bida kitabının müellifi yani Ebu Şama el-Mahdis'i şöyle demiştir. Mateme gelince bu alimlerin icmayla yasaklanmıştır. Şafi matemi kerik görüyorum. Matem erkeklerin ve kadınların üzüntülerini yenilemek gayesiyle bir araya gelmelerdir demiştir. İşte e, bazı meşhur kimselerin ölümlerinin seneyi devriyesinde de böyle matemini tutarlar. İşte Hüseyin radıyallahu anh'a yaptıkları gibi e, başkalarına da bunu e, adet haline getirmişlerdir. Hatta şehit diye inanırlar bazılarına. Şehidin Şehit oluşunun seneyi devriyesi, şehadetinin bilmem kaçıncı yılı diyerek bunun için toplanırlar, bu anmayı yaparlar. İşte bunlar da bu bidatlerdendir. Matem sözlükte sohbet için toplanmaktır. Bu münker bir bidattır. Bu konuda bir şey nakledilmemiştir. Kur'an'ı ve ezanı şarkıya benzeterek nameyle ile okumakta bidatlerdendir. Selef, Kur'an'ı sonradan ortaya çıkan namelerle şarkıcılar gibi okumayı çirkin görmüştür. Said bin el Müseyyep'ten rivata göre o, Ömer bin Abdülaziz in, insanlara imamlık yaparken Kur'an'ın nameli okuduğunu işitmiş ve ona bir elçi gönderip, ''Allah seni ıslah etsin, imamlar böyle okumaz.'' demiştir. Bundan sonra Ömer bin Abdülaziz nameli okumayı bırakmıştır. İbnül Kasım'dan rivata göre, ''Malike namazda nameli okuma sorulmuş, o da bunu sevmem. Bu ancak kendisine karşılık dirhem almak için okudukları bir ezgidir.'' diye cevap vermiştir. Yani bu makamlarla Kur'an okumayı ancak ücret almak için. E, niye? Çünkü insanların hoşuna gider böyle şey. Şarkıya benzetirler dolayısıyla bu kurati. Bunun için çıkardıkları bir şeydir diyor. Harun bin Yakup şöyle demiştir. Babamın Ahmet bin Nambele Kur'an'ı Nambele okumayı sorduğunu işittim. Ahmet sonradan ortaya atılmış bir bidattır dedi. Bunu kerih mi görüyorsun? Ey Abu Abdullah diye sordum. Şöyle cevap verdi. Evet ancak... Ebu Musel Eşar Radyallahu'nda olduğu gibi kişinin duasından kaynaklanan bir şey olması durumun müstesna. Yani kişinin e, sesinde, doğal olarak sesinde bir e, şey vardır, tını vardır. Bu müstesna diyor. Yani kendisini belli bir makama zorlamaz, sesinde bir incelik vardır veya e, tını vardır veya sertlik, kalınlık olabilir. Çünkü Davud'u ses ölmüştür. Bu nameleri sonradan öğrenenlere gelince... Bu nameler çirkindir, mekruhttur. Tabakatul Hanavriye'de nakledilmiş. Yine Ahmet kendisine Kur'an'ı nameyle okumasının sorulması üzerine bidat, bidat, onu şarkı yapıp çıktılar, onu şarkı yapıp çıktılar demiştir. İbn-i Kayyum zad şöyle der. Selefin halini bilen kimse katil surette bilir ki, onlar Kur'an'ı ölçülü, sayılı ve sınırlı alçaltmalardan ve yükseltmelerden ibaret olan zorlama müzik nameleriyle okumaktan uzaklardı. Onlar Kur'an'ı bu namelerle okumayacak ve bu namelere cağız vermeyecek kadar Allah'tan sakınan kimselerdi. El-Havadis ve El-Bid'a kitabında Ebu Şame şöyle demiştir. ashab El-Han yani Kur'an'ı ile okuyanlar 4. asırda ortaya çıkmıştır. Bu kimseler alimler tarafından terk edilmiş kimselerdi. Kur'an kıraatini şarkı namelerinin kurallarına taşıdılar. Kısa okunacak yeri uzattılar, uzatılacak yeri kısa okudular. Sakini harekelendirdiler, harekeliyi sakin okudular. Harf ekleyip harf çıkardılar. Harekeliği cezmettiler, meczumu harekelendirdiler. Bunları coşkaya getiren şarkı namelerinin tam olarak ortaya çıkması için yaptılar. Sonra bunlara isimler türettiler. Müellif sonra bu isimleri zikretmiştir ki bu isimler şarkıcılardan ve fısk ehlinden aldıkları şu muhtes makamlardır. Müellif sonra şöyle devam etmiştir. Onlar bu isimleri Allah'ın kitabı hakkında uydurmuşlardır. Allah bunlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onların okuyanı da dinleyeni de bununla emir, yasak, vaat, tehdit, vaaz, korkutma, darb mesel ve hüküm bildirmesi gibi Kur'an'da yine manaları anlamayı gözetmemektedir. Bunu amaçlamamaktadır. Bu ancak zevk ve coşku içindir. Nameler ve ezgiler saz tıngırtısına ve müzik aleti seslerine benzemektedir. Nitekim Allah Azze ve Celle Kureyş'i şu ayetiyle kınamıştır. Onların beyt yani Kabe yanındaki duaları da ıslık çalmaktan ve alkış tutmaktan başka bir şey değildir. Enfal 35. Seleften ezanın nameli okumayı kerik gördüklerine dair rivayet edilenler de çoktur. Mesela Ömer bin Sa'd bin Ebi, Ebi Hüseyin el Mekke'nin rivayetine göre bir müezzin nameli bir şekilde ezan okudu. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz ona ya kendini sıkmadan ezan oku ya da bizi bırak dedi. Yani kendini zorlamadan e, doğal bir şekilde ezan oku ya da bizi bırak dedi. Yani bu işi bırak. Bunu İbn Nebi şey bir rivayet etmiş. Buhari de sayinde ezan yüksek sesle okumak bağımında muhallak olarak zikretmiştir. İbnü Recep Etulberde şöyle demiştir. Daru Kutni bunu merfu olarak İbn Abbas'tan rivayet etmiştir. İsnad sahih değildir. İbn Ömer'den rivayetlerine göre o müezzinin birine ben sana Allah için buuz ediyorum. Çünkü sen ezan okurken ezan okurken hatta aşıyorsun demiştir. Böylece o ezanı uzatarak ve nameli okuyarak meşru olan sınır geçtiğine işaret etmiştir. Başka bir rivayete göre o sen ezan okurken kendini öne çıkarıyorsun demiş. Sanki onun sesindeki abartıya, avurt doldurmaya ve tekebbüre işaret etmiştir. Kevseç Mesail'de der ki Ahmet'e ezanda name yapmak hakkında ne dersin diye sordum. Bundan hoşlanmamış gibi her şey uydurulmuş diye cevap verdi. İshak da dediği gibidir çünkü bu bidattir dedi yani İshak bin Rahi'ye. İbn-i Abdülhakem El Camii'nde Malik Rahim olan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben ezanı nameyle okumayı çirkin görüyorum. Müminlerin emiriyle bu konuda konuşmayı bile düşündüm. Çünkü ben onları bu şekilde namele ezan okurlarken istiyordum. Yani onların böyle nameyle ezan okuduklarını duydum için müminin emiriyle yani bunu yasaklaması için konuşmayı düşünüyorum demiş. Yani bu ta o asırlarda ikinci, üçüncü asırlarda ortaya çıkmış bir bidat. Ezanda ve kıraatte nameleri e, gündeme getirmek o zaman da başlamış. Musafları süslemek bidat olan maddelere devam ediyoruz. İbn-i Bidavud'un el mesafinde musafları altından süslemek e, babında Ubey bin Ka'ab Ebu Derda ve Ebu Hureyri Radyalı Hanım'dan, musaflarınızı süslediniz, mescitlerinizi yaldızladınız, helakiniz yakındır demiştir lafızları birbirine yakındır bu ishabeden. İsnatları birbirini kuvvetlendirmektedir. Yine İbne Bi Davud'un 4000 Sinan'dan şöyle dediğini rivayet ediyor. Hiçbir ümmetin ameli musaflarını ve mescitlerini süslemedikçe kötüleşmemiştir. Yani bunu süsledikleri zaman, mescitleri ve musafları süsledikleri zaman onların amelleri kötüleşir. Yine İbni Mes'ud ve İbn Abbas radıyallahu anh'dan bunu çirkin gördüklerini rivayet etmiştir İbne Bi Davud. Mescitleri süslemek yine bidatlerden Enes Radiyalan şöyle der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki insanlar mescitlerle övünmedikçe kıyamet kopmaz. Bunu Ebu Davud İbni Uzeyme İbni İbban rivayet etmişlerdir. Yine Ebu Davud'un rivayetine göre İbn Abbas radyalanma şöyle der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben mescitleri boyayıp süslemekle emrolunmadım. Bu hadis işte mescitleri yükseltmekle veya sağlamlaştırmakla emrolunmadım şeklinde de tercüme edilmektedir. Teşyid ifadesi. Ee, Ubey bin Ka'ab Ebu Derda ve Ebu Reyre Radyo Hanım'ın Musaflarınızı süslediniz mescitlerinizde yaldızladınız Helakiniz yakındır dedikleri az önce geçmişti Bukhari sayinde şöyle demiştir Mescid inşa etmek babı Ebu Said mescidin çatısı Hurma dallarındandı demiştir Yani mescidin ebevi kastediyor Ömer Radyo bir mescit yapılmasını emretmiş Ve insanları yağmurdan koruyacak bir çatı yap Sakın mescidi kırmızıya veya sarıya Boyayıp da insanları fitneye düşürme Demiştir Enes Radiyalan mescitlerle övünüyorlar ama pek az hariç mescitlere gitmiyorlar demiştir. İbn-i Abbas Radiyalan'ıma mescitleri tıpkı Yahudilerin ve Hristiyanların süslediği gibi süsleyeceksiniz demiştir. Yani i̇bn Abbas bunu kendi görüşüyle değil ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiği bir bilgiye dayanarak söylüyor. Yani hükmen merfudur. Minberleri uzun yapmakta bidatlerdendir. İbn-i Recep Fethülbar'da şöyle demiştir, sayı olan minberin üç basamak olmasıdır. Onun Raşt halifeleri döneminde de minber bu şekilde kalmıştır. Aralarında mezhebimiz mensuplarından i̇bn Battan'ın da bulunduğu yani Hanbelilerden bir topluk minberleri yükseltmeyi sonraların ortaya atılan bidatlerden saymıştır. İsnadı sabit olmayan merfu bir hadiste bunun kıyamet alametlerinden olduğu zikredilmiştir. Yani Huzeyfe Radyalan'tan rivayet edilir. sahibi olmayan rivayet. Ee, bu kelime menayir ve menabir şeklinde. Yani e, iki noktalı mı yoksa tek noktalı mı diye bunun rivayetinde de ihtilaf vardır. Minberlerin yükseltilmesi mi yoksa minarelerin yükseltilmesi mi diye bazıları bunu menayir refül menayir diye e, zikretmiş. Yani minarelerin yükseltilmesini sonradan çıkan e, kıyamet alametleri olarak saymıştır dolayısıyla. Aslı menabirse eğer, minberlerin yükselmesi, yani üç basamaklıydı Nebiyyallahu ve san minberi, üç basamaktan fazla yapılması sonradan ortaya çıkmış, kıyamet alametlerindendir diye sayılmış. Ezan okumaya, imamlığa, Kur'an öğretmeye ve ölü yıkamaya karşılık ücret almak da bidatlerdendir. Çünkü Allah'a yakınlaşma vesilesi olan amellerde asıl olan ücreti ve mükafatı Allah Teala'dan beklemektir. Bu sebeple bunun çirkinliğine dair birçok hadis ve seleften eserler rivayet edilmiştir. Örnek olarak ezan okuma karşılığında ücret alma hususunda Tirmiz ve başkaları Osman bin Ebil As radiyallahu anh'ın şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana son söylediklerinden biri de ezanına karşılık ücret almayan bir müezzin edin sözüydü. Tirmiz'i Hasan Say'i il katında amel buna göredir demiştir. Onlar müezzinin ezana karşılık ücret almasını kerik görmüşler. Ezanın karşılığını Allah'tan beklemek güzel görülmüştür. Onlar böyle görmüştür diyor. i̇bn Münzir Elevsat şöyle demiştir. Müezzinin ezanına karşılık ücret alması Osman radıyallahu anh hadisinden dolayı caiz değildir. Müezzin ezanına karşılık ücret alırsa bu onun hakkı değildir. Yani hak edilmiş bir kazanç değildir. Helal değildir ona. İmamlığa karşılık ücret alma meselesinde selef, nafile namaz kıldırmaya karşılık ücret alma konusunda sert sözler söylemişlerdir. Peki ya farzlı namazlar hakkında ne dersin? Yani nafilede bile e, nafile bir namaz kıldırmaktan dolayı, mesela terafi namaz gibi, bundan dolayı imamın ücret alması hakkında çirkin, e, sert sözler söylemişler. Farz namazlar hakkında, yani bunu ücretle kıldırmak daha ağırdır demek istiyor. Mervezi kıyam Ramadan kitabında, Ramazan'da imamla karşılık ücret alma babında isnadıyla Abdullah bin Makil'in Ramazan'da insanlara namaz kıldırdığını, Ramazan bayramı geldiği zaman Ubeydullah bin Ziyad'ın ona 500 dirhem ve bir elbise gönderdiğini bunun üzerine Abdullah'ın bunlar reddedip biz Allah'ın kitabına karşılık ücret almayız dediğini rivayet etmiştir. Yine Kıyam-ı da geçtiği üzere Hasene, yani Hasen el Basri'yi kastediyor. Ücret karşılığında birini tutan ve onun kendilerine namaz kıldırdığı topluluk hakkında soruldu. Hasan onun namazda yoktur, onların namazda yoktur diye cevap verdi. Bazı yerlerde yani Diyanet'in imam atamadığı yerlerde, köylerde e, böyle hasat parasıyla imam tutarlardı. Senelik ücretini verirlerdi. E, zaten Diyanet'in imamları e, ücret karşılığı yapıyor de herkese. Bir de yani Diyanet'in imam ve müezzin atamadığı yerde de halk böyle yapıyordu yani. Hasan el-Basri tabinin imamlarından ne o imamın ne de onun arkasında namaz kılanların namazı yoktur diyor. İbnül Mübarek ücret karşında namaz kıldırmayı çirkin görüyorum ve onlara namazı iade etmelerinin vacip olmasından korkarım. Yani namazlarının geçeriz olmalarından korkarım demiştir. Ahmet'e bir toplaş şu kadar dirhem karşılığında size Ramazan'da namaz kıldırayım diyen kimse sormuş. O da Allah'tan afiyet dilerim. Onun arkasında kim namaz kılar demiştir. Bunlar hep Mervezi'nin Kıyam-ı Ramadan kitabından nakledilmiş. Kevseç mesailinde rivayet ediyor. İnsanlara Ramazan ayında sunulan bağışlar hakkında ne diyorsun diye sordum. Kişinin herhangi bir hayra karşılık bir ücret almasını hoş görmüyorum diye cevap verdi. İshak da şöyle dedi. Kişi ücret alma niyetiyle imamlık yapamaz Herhangi bir ücret alma niyeti olmaksızın imamlık yapar da sonra kendisine bir şey verilir ya da ikramda bulunulursa bu caizdir. Şeyh Muhammed bin Abdülühühab adab-ı meş'i fissalatta ücret karşılığında namaz kıldıranın arkasında namaz kılınmaz demiş. Buna delil olarak da İmam Ahmet'in Allah'tan afiyet dilerim, onun arkasında kim namaz kılar sözünü zikretmiştir. Kur'an öğretmeye karşılık ücret almak Ahmet'in rivayetine göre Ubade bin Sa'mit radıyallahu anh şöyle demiştir. Sufi ehlinden bazı kimselere yazı yazmayı ve Kur'an'ı öğrettim. Onlardan bir adam bana bana göre mal sayılmayan ve kendisiyle Allah yolunda o kadarcağımı düşündüm bir yay hediye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu sordum. Eğer ondan dolayı boynuna ateş bir halka geçirilmesini istiyorsan onu kabul et buyurdu. Derim ki yani muhakkik söylüyor. Allah Teala'nın kitabını öğretme karşında ücret almanın caiz olup olmadığı ilim ehli arasında ihtilaflı bir meseledir. Alimlerin bu konudaki ihtilafını El Cami fi Ahkami ve Adabi's Sibyan kitabının ilim bölümünde zikrettim diyor. Bil ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı Allah Teala'nın kitabını öğretmeye karşılık ücret almayı çirkin, mekruh görürlerdi. Abdurrazak İbn Nebi'ye bir şey ben rivayetine göre Abdullah bin Şakik el-Ukhayli şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı mushaf satmayı ve çocuklara ücret karşılığında Kur'an öğretmeyi kerik görür ve bunu büyük serdi. Yani bunu büyük bir iş olarak görürlerdi. Yine Abdülrezzak ve i̇bn bir şey benim İbrahim el-Nehay'den çocuklara Kur'an öğretmeye karşılık ücret almayı kerik görüyorlardı dediğini rivayet etmişlerdir. İbn-i Teymiye Mecmul Fetava'da şöyle der. Kur'an'ı ve ilmi ücret almaksızın öğretmeye gelince bu en faziletli ve Allah en sevimli amellerdendir. Bu İslam dininden zorunlu olarak bilinecek hususlardandır. Bu İslam diyarında doğup büyümüş herhangi bir kimseye kapalı kalacak bir şey değildir. Sahabe, tabi'in, tebeut tabi'in ve bunların dışında ümmet nezdinde Kur'an, hadis ve fıkıh alanlarındaki ilimleriyle tanınan alimler Kur'an'ı ve ilmi hep ücretsiz öğretiyorlardı. Onlardan hiçbiri kesinlikle ücret karşılığında öğretiyor değildi. Ayrıca El-Efsat'ta İbnü'l-Münzir'in El-Efsat'ta Kur'an öğretmeye karşılık ücret almanın mübahlığının zikri, ilim ehlinin öğrencilerin ücretleri hususundaki ihtilafının zikri, İbn-i Şeybe'de öğretmenin ücret almasını kerih görenler diye bablarına havale yapılmış ilgili rivayetler için. Evet. konu uzayacak. Yine önemli, detaylı, ayrıntılı bir mesele var. 543. maddede bunu bir sonraki derse bırakalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve esteğfiruke ve töb